Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Yeni yıl yeni yıl yeni yıl yeni yıl sizlere kutlu olsun Yeni yıl yeni yıl yeni yıl yeni yıl bizlere kutlu olsun Bütün ayağırlamalar yapıldı Yepyeni bir yıl geldi Sözlerini biraz daha çalışmamız lazım Defail ben evet. sana söylemiştim. Evet onun üstüne biraz daha çalışmamız lazım sevgili dinleyiciler kusura bakmayın çok özür diliyoruz yeni yılda da tüm eski özelliklerimiz gibi programa geç kalma özelliğimiz devam ediyor diyemeyeceğiz. Elimizde olmayan nedenlerden dolayı böyle oldu çünkü genç arkadaşımızı uğurladık sabahleyin yolculadık e, genç arkadaşımız bu sene e, programı iki kişi olarak devam edeceğiz. Sevgili Oktay Demirci e ve Aşli'den sevgili Aşti'den uğurladık. Aşti'den uğurladık. Çok Ye... kalabalık. Yeni görevinde kendisine başarılar diliyoruz. Başarılar diliyoruz. Asker uğurlaması var mıydı Oktay Aşti'deki o asker uğurlaması değildi değil mi? Asker uğurlamasıydı ya. Yani herkes. Asker karşılamasıydı biliyorsun. Erken döndü askerler. Er, erken dönderdiler evet. Biliyorsun. Evet biliyorum. 3 ay 3 ay kadar 90 gün kadar erken döndü. Dönmeyen asker tanıdığınız varsa bitmek üzere olan askerli ve dönmemişse o başka bir yerlere gitmiştir. Yani ona göre. Onu, onu söyleyelim. Şimdi kısaldı mı yoksa sadece bu gruba özel mi? Bu gruba özeldi. bildiğim kadarıyla tam, kıs, kısaldı. Sakledim. Tam kısaldı diye biliyorum ben. Tam böyle kısa kısa böyle kısa kısa sık sık az az sık sık yapılacak diye bir şey duydum askerlikle ilgili de onu da tam olarak bilmiyorum. E, i̇yi. İyi, güzel olmuş. Çok yani ben televizyonda gördüm. Hakikaten ee, daha büyük güzel bir yılbaşı hediyesi alan olamaz. Bir grup olamaz. Olamaz. Bir de onun ötesinde şimdi o açtı herkes uğurlamasını da yapıyor. Yarışmacı uğurlaması vardı. E biz bizim olanı kim 500 bin isteriyorlar. Evet. Kimisi fotomotoyu yolluyor. Kimisi büyük Riks'e yolluyor. efendime söyleyeyim çeşit çeşit yarışmalara yollanan ee, Ankara yarışmacıları vardı. Onları gerekli yerleri yolladık ve yayınımıza gelmiş olduk. Gelmiş olduk. Hoş geldiniz. Bakalım ne olacak? Ee, kaç alacak? 4. E, hedefim 7000 dedi ama hmm, bilmiyorum. 7000 yani bin... Bin mi dedi? 700 mü yazdı? Rakamı mı eksik yazdı? Ne yaptı bilmiyorum. Hedef 7000 ise çok yanlış. Yanlış yani, değil mi ya? E tabi 7000 tam olarak şey. ha 1000 lira masraflar. İkişer 1000 lira da bize pay etmeyi düşünüyorsa güzel. Ama 1000 lira masraf tutmaz o da ayrı. Yani Vardır kafasında bir plan diye düşünüyorum. Ee, genel masraflar çıktıktan sonra benim cebime temiz bir para girmesini bekliyorum ben. Bir de bizi şeye yazdı mı onu merak ediyorum. Neye? Telefon joker hakkı mı falan filan diye. Ya ben ondan biraz korkuyorum. Yazılmaktan <gülüyor> mı? Sen daha önce yazıldın. Ben daha önce yazıldım o, onu bütün biliyorum. Günün, bütün günün çok hoş geçmişti değil mi? Sadece gün değil e, baya da stresli bir iş o. Ne diye? ya neyin stresi? Ney stresi bu Oktay? Yani işte arayacak mı aramayacak mı Kenan Işık aradığı zaman ben dadı şarkısını söyleyecek miyim falan diye geçti biliyorsun. Ben size dadı dizisinden biliyorum Kerem Bey. Dadı dadı diye bir şeyim vardı benim. Hazırlıklarım vardı. Baya bir hazırlanmıştım yani 2-3 hafta kadar ben buna hazırlandım. Şimdi <gülüyor> böyle kolay hemen cicik yaptığıma bakma. Ama o kadar hazırlığın neticesinde bu Oktay yani onu da herkes bilsin aylarca sen. Şan dersleri... Tabii. Ondan Şimdi sonra... Şimdi sesim de tam çıkmadı yani. Sesinin tam çıkmaması asaletindendir. <gülüyor> Sesimin tam çıkmaması haksızlığımı değil, bilakis haklılığımı gösterir teoriye göre. Yani. Tam anlaşılmaması dediklerimin haklı olduğumu gösterir. Ee, ee, bakalım. 2014'te çok güzel girdik, harika girdik. En güzel şekilde, yani olabilecek en güzel şekilde girdik ve bu şekilde de devam etsin. Havamız... Havamız derken meteorolojik anlamda havadan bahsetmiyorum. Yani, e, yıla girişteki havamız, ambiyansımız böyle şey olarak aynen en güzel şekilde devam etsin. Herkesin, ben bu dün evdeydik ya. Evet. Dün evde bütün böyle e, yılbaşının artık programlarını seyrettim. Televizyonda. Orada ama ya yani, binlerce yıldır insanlar yeni yıldan bu tür dileklerde bulunmuşlar herhalde. Barış, huzur, mutluluk, sağlık, para, sıhhat, hafif. Öyle afiyet, mi geldi? Yani herkes aynı şeyi söylüyor fix değil. Öyle keşke dileklerle olabilse diye biraz değiştirmek lazım belki de. Yani bilmiyorum 2013 kime nasıl geçti? 2014'ten herkesin büyük be beklentisi var. Umarız bu beklentileri boşa çıkarmaz. Vallahi beklentilerden e, zam beklentisi olanlar doya doya yaşadılar ilk gününde. İlk coşkuyu verdi zaten evet dün. E, bir sepet olarak eskiden hani benzine zam bir şeye zam falan. Ama yılbaşı sepeti diye bir şey vardı. ya. Onu çok güzel çözdüler. Bence nefis çözüldü otomobil, alkol, tütün, cep telefonla uygulanan tüketmeyin efendim, tüketmeyin. özel tüketim vergisi ÖTV ee, ve e, maktu ve askeri maktu vergi tutarlarında değişikliğe gitti. Değişiklik denince yanlış anlaşılmasın azalma falan söz konusu değil. Değişiklik artma yönünde. Hep ileriye, hep ileriye, hep daha ileriye, iyi. hep ileriye daha ileriye ÖTV e, oranları yükseltildi. İyi. İyi. ondan sonra ne kadar e, oldu gözümüz aydın 5 15 puan civarında yükseldi Faiz 5 15 puan dedin yüzde ha yüz üstünden 15 puan 100 puan üstünden 15 puan yükselttik efendim yani benim anlamadığım bazı şeyler vardı bu 2000 üzeri motorlarda yüz şey olan 120 yüz olan yüzde 120 yüz olan vergi yüzde 135'e yüz mi çıktı Mesela 120 miydi oranın vergisi? Evet, öyleymiş yani. O Benim zaman şimdi... önümüzdeki saat ne yapalım, ne edelim? Ali teze arayalım, soralım falan. Ya bunu nasıl olacak? Nasıl bitecek? Ne yapacağız? Kim efendim diye güzel güzel açıklar o. Ya şimdi bir araba alıyorsunuz mesela. Mi uyandınız Ali Bey siz. Olsun ben anlatırım deyip tekrar süper açıklıyor yani. Mesela diyelim ki bir arabanın şey maliyeti 100 lira ise 120 lira yani 100 lira çıplak fiyatı diyorsun. Çıplak fiyatıysa onun üstüne bir de 120 lira Vergisi geliyor. Bir arabadan fazla böyle full aksesuarlı kendimi almadığımı devlete veriyorum gibi mi yapıyorsun? Et e, üst modelini. Ben mesela kendime düz vitesli benzinli alıyorum. Devlete e, şey ne derler ona e, otomatik ve dizel olanını devlete alıyorum gibi e, bir şey. Niye şaşırıyorsun abi? İdeolojik tabii. misin sen? Neye şaşırıyorsun? Hayır şaşırmıyorum. Tuple, tuple yollarda güzel güzel hani, giderken gelirken o Karadeniz yoldan... otoyolunda basıp yüzü de yüz onla yüz giderken iyiydi. Hiç de gitmedim ki. Ben gideceğim ama bundan sonra ben. Doğru mi sen ya? Dur ben gideceğim o zaman. Ben bütün o otobanları kullanacağım abi. Git tabii onu düşürmenin en iyi yöntemi biliyorsun. Bir de otobanlar paralı değil mi? Paralılar var. Onlar Parasızları var. Ha, Bazen mas... mesela bir kere ödüyorsun hiç para vermiyorsun. Yani. Ha ne kadar güzel. Ee, başka sigara ne kadar oldu? Sigara ne kadar oldu değil. Onun da arttı işte. Arttı hepsi arttı. Zam dedin topla... ya ne kadar şu kadar 3, olan fiyatı 31 bu kadar. lira alıyor, alınıyormuş mesela. 3.88 lira alınacak bundan sonra. 67 kuruş civarında bir paket sigara toplam vergi zamlandı. Ha, o başka bir vergi. Ha, ÖTV zam. 100 liraydı mesela ithal edilen cep telefonları için ödenen. Aha, biliyorsun. Şimdi e, yerli telefonlarımız olduğu gibi ithal telefonlarımız da var. Pasaporta işlenen telefonlar mı? Ne bileyim, hepsi galiba ithal telefon zaten var mı ya? Bu, yerli Aselsan'ın bir telefonu vardı, o da artık yok bildiğin var, kadarıyla. Var, var hala, var annemde var Aselsan'ın telefon. Var mı Aselsan telefonu Aselsan üretiyor tel mu? Yok, yani bizde o dönem ürettiği var. Canım o olabilir. <gülüyor> o olabilir de işte yani o telefon hariç diğer telefonlara diye konuşsak herhalde daha iyi olur. Bilmiyorum var mı başka olabilir yani. de yani. Bir saniye galiba var Oktay çünkü telefonumuz zır zır. Günaydın efendim. Alo günaydın. Günaydın kimle görüşüyoruz? Serkan Göktaş ben nasılsınız? Çok teşekkürler Serkan, Serkan Bey. Bey. günaydın hoş geldiniz. Bir yıla sizinle başlayayım dedim. Çok teşekkür ederiz sağ olun. Biz de sizinle başlayalım dedik iyi oldu <gülüyor> denk geldi. bu yıl konuştuğumuz ilk sizsiniz yani. İlkler de çok, çok özeldir. Evet. Benim Kesin. için bir ilk oluyor burada. Aman ne kadar güzel. İnşallah yılımız böyle e, güzel, e, ağzımızın üzerinden geçer. Çok güzel geçer, zilop evet. gibi geçer. Hayırdır telefonunuzda bir arıza mı var? Serkan Bey yürüyor musunuz? Şırdıyorsunuz. Sesimde bir arıza olabilir. Yo, yok sesimde çok Telefonda yunda, telefonda telefonda. Ne marka telefonunuz diyeceğim ama. Yerli yapıyor. Telefonu yeni şimdi onu mu değiştirmek durumunda kalıyorsunuz? Yabancı yok. telefon mu? İthal mi? İtalya evet. İyi ki almışsınız zamanında vallahi güzel yatırım yapmışsınız. Tebrik ediyoruz. Ben de mutluyum bu vergi konusunda ben hiç anlamadığım bir meseledir ama buyurun. nedense bu ÖTV haberini üzerine basıtmış gibi dikkatle okudum. O konuda bir e, paylaşımda bu var dedim. Buyurun. Buyurun. Ya, Biz çünkü bu 2000 pay... motor jeli araçlarla ilgili bir e, mesele vardı ya. Evet. Onun vergi oranı ÖTV oranı daha doğrusu yüzde yüz Evet. Yani yüz bin liralık bir araca bir 135 bin lira ÖTV ödüyorduk. Bir de bunun üstüne %18 KDV ödüyorduk. He. Yani Şimdi... toplamda 250 bini geçiyordu bu aracın bedeli. Şimdi bu 135 e çıktı. 120-135 yaptık falan diyorlardı. Yalan mıydı? 100 yani ben öyle hatırlıyorum belki de yanlış bilgilendiriyorum yani, tamam, 135'i net hatırlıyorum eski vergi olan oydu şimdi o 145'e çıkmış yani, yani çıkmış bir arabayı yaklaşık 300 bin liraya alabiliriz şimdi çıkmış falan diye anlatıyorsunuz biz de öyle anlattık da bir düzeltme yapalım gazaca haberinin yalancısıyım yani ya, o, şey. doğru, o, o doğru da e, bunu biz artış zam falan demeyelim bunlar hep düzenleme yani, tabii. E, yeniden ayarlanmış ayarlanma düzenleme e, her şey ayarlandı girdik 2014'e e, ÖTV oranınız adı üstünde ya Vergi özel tüketim vergisi ona zam mı olur Olmaz ki vergiye Tabii. zam olmaz Ne olur düzenleme olur Yani, ona... yani e, dua edelim Ege o yarışmadaki tüm parayı kaçarsın Ancak 100 bin liralık bir araba alırız işte o tüm parayı kazanıp zaten bir ortak kasaya yatırma gibi bir hedefimiz var bizim Fahir'le. Bilmiyorum Ege'yle işte konuşmadık. Işte, ya 100 bin liralık bir araba alacak ya kaç ay yatıracak yani ona siz karar verin. 100 binlik araba aldığı zaman sorulacak soru da belli. Nerede geldi bu para diye sormazlar <gülüyor> mı? Çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Hoş bir <gülüyor> e, espriyle başlamış olduk. Serkan, Serkan çok, Bey. Çok teşekkürler. Paylaşım ben için teşekkür ayrıca teşekkür teşekkür teşekkürler. Nefis geçsin 2014 yılınız. Ee, hepimiz adına inşallah çok kitaplar çevirin şakır şakır gelsin aksın paracıklar sağlığınız saatiniz keyfiniz yerinde olsun Aman ne güzel dilekler ne güzel çok teşekkür ediyorum çok güzel teşekkürler iyi yayınlar teşekkürler bak herkes anlamış canım Normal. güzel güzel bir hatırlatma yaptı evet hatırlatma e, Serkan Bey bu bir düzenlemedir e, ifadesi benim aklıma geldi yoksa zam diye zamlara uyandık zam zam değil zam yok İ, zam yok Düzenleme var. Düzenleme ve ayarlama Ayarlandı ve her şey ayarlanarak en güzel mertebeye getirildi. Çünkü daha önce manasız 100 lira 120 tam böyle karşılamıyordu ama şu anda tam böyle. Şu anda net oldu. Böyle mesela evin güzel en büyük şeyi vardır ya. Evin büyük oğlu diyesim geliyor öyle de bir antidemokratik aileler de yok. Böyle nasıl diyeyim köfteler pilavlar hep o kardeşe gider de mesela iki köfte bana üç köfte ona gibi. Tamam. Devlette tamam. bizim tamam. ailenin büyük kardeşi. Ha, sen kardeş olarak düşünüyorsun Ben onu bir kardeş olarak ben, düşünmek istiyorum Ben sana e, yayınımızdan sonra yayında olmaz Uzun uzun şey yapmayayım Ben sana bir rapor hazırlayacağım Fahir Heh, Tamam hazırla en güzel şekilde bana anlatmanı Neydi istiyordum. ne oldu diye o zaman anlayacaksın Çok teşekkür ederim. Kardeş ediniz. olmadığını anlayacaksın <gülüyor> onu. Gerçekten mi? ama şimdi hemen çok çabuk söyledin ya Çok moralim bozuldu yani Ben seni yine yönlendirmeyeceğim Ben sana tarafsız bir şey hazırlayacağım Sen artık hangi akraba ister elti olarak konumlandır İster bacanakta İster bir şey de. Senin bacanan yok değil mi? Benim bacanak yok maalesef. Elti de yok. Elti maalesef. Başka ne var? Onları evet. da ben raporun sonunda onları da ekleyeceğim. Onu da abi. eklersen çok memnunum. Neyin bakım. var neyin yok diye. E, o zaman bu saati böyle şarkılarla bitirelim. Yeni saatte görüşelim. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Disko'ya çevirdik radyoyu. Vallahi disko'ya çevirdik. Böyle güzel disko havasında gelsin 2014 ye belki bir nebze olsun yardımcı olur diye. 9.07 yaptık saatimizi. 9.07 oldu. Nefis de oldu. Sanki Hakikaten... biz yapmışız gibi bir de üstüme ben şey yapmak istemiyorum. Böyle bir özür diliyorum o konuda tekrar düzeltiyorum. 9.07 yaptı sen. Yani buradan ben bir tuşlara basıyorum. saat 9.07 oluyor. S 07 08 Zamanın Onu işlemesi sanki. Onu yapmış biri varsa o da Barry White'tır <Gülüyor> Barry White Az önce dinlediğimiz Barry White'tır e, 2014'te nasıl girdi ülkemiz? Ülkemiz e, nasıl girdi? Kapalı. Gezi parkı kapalıydı mesela. Biliyorsun değil mi onu? E, onu tam hala. Kapattılar onu orayı kapattılar ya. O konu kapandı diye düşünüyorlar herhalde. Eğer biz burayı kapatırsak konu kapanır diye düşünülüyor. Kapa kapandı. E, onun dışında Ankara'da sis yoğundu. Aa, evet. Ankara adeta böyle bir şey e, fantastik bir şehir özentisi içerisindeydi. Bir Yılbaşı gecesine yani böyle yani insanlar hep beklentisi işte kar olsun falan filan öyle evet, bir şey. Evet yılbaşında kar beklenir sis oldu ya. İşte beklenir de o zaten kaç kere kar, karlı havada girdiniz yılbaşını diye de sorarlar adama. Yine o gün yağmamış olsa bile yine bir yerlerde merlerde bir karlar merlerde marlar, falandı, bir şeyler filan. olur. Taze kar demiyorsun yani 3 günlük karada fitsin. 3 günlük kar da olur tabi canım ama burada ama, taze taze sisle beraber girdik sis, 2014'de. Hava, sisin havasının ayrı olduğunu da ben o zaman keşfettim. Bilmiyorum hava Yaşım kirliliğiyle 40. beraber mi böyle bir... Kirlilik mi? Hava kirliliği de vardı değil mi? Sis, yok canım yok. Sisle abi. beraber. Kirliliğidir o. Sis, sis, sis öyle kokar sis. mı ya? Bizim dükka kokar. Biz dükkandaydık dükkanın önündeki kesif kokuyu o kesif beraber tecrübe ettik. Birileri bahay. sis bombası attı böyle bir yerlere etraftaki bir yere sis bombası atıldığı için o koku oradan mütevellit diye söylendi. Sis bombası nedir ya? Sis bombası... E sis bombası <gülüyor> nedir amaç nedir yani? İşte Biber böyle. gazı atsam mesela hiç sorgulamam nedir diye. Ha, onun yani, bir amacı olduğuna inanıyorsun. Sis bombası da. ne? Onu ben de bilmiyorum. Ya yani Pis bir koku vardı yani. Birileri birilerine espri mi yaptı? Sis bombası bence bir tek espri için kullanılır bu e, sokakla. Ne, ne için kullanıyor sis bombası? Ne bileyim işte böyle orada anladığım kadarıyla bir mekanın içine atmışlar sis bombası. Espri, espri olsun. yani. Hoş tabii espri olmamış tahmin ediyorum. O zaman Öyle. iğrenç kokuyormuş sis bombası. Yani ben böyle bir koku... Uzun yıllardır e, koklamamıştım. Ama yani o Ankara'da hava kirli değil. Hava, Ankara'da herkesin o gece kızartma yapmış olması lazım. Öyle tatlı bir kızartma kokusu. Tatlı da değil. Kötü bir kızartma kokusu. Ya da 2013'teki kızartma kokuları birikti birikti. 2013'ün son gecesinde saldılar. Yok şöyle düşün. Mesela bazen apartmana girersin. Hani sen apartmanda oturduğun için ben sana böyle alt evet. katta komşulardan biri. Balık yapmış olur. Mesela. Yok yok. Hoş bir kızartma yapmış olur. Sen de açsındır da böyle bir şey olursun. Keşke bizden geliyorum. Ne kızartması geliyor. olduğunu anlarım ben. Ya patates, Kokudan. patlıcan, güzel biber, kabak güzel üstte hem de iki türlü sos yapılmış hem sarımsaklı yoğurtlu hem de domates sarımsaklı. Ya. Sarımsağı çıkartabilirsiniz. Arzu edenlere göre sarımsaksız soslarımız da mevcuttur. Apartman yaşamından ben bundan vazgeçemiyorum zaten fayr. O, o girdiğim zaman böyle bir koku olacak. Hı. Yoksa zaten sen biliyorsun ya. Bir senin... özenirsin ama bir de bazen de pis bir yemek kokusu gelir ya. İyi diye geçtiğin kapılar vardır. Pis yemek kokusu diye bir şey yok. Hı, yemek kokusu her zaman güzel. Her var. zaman diyorsun, anlamaz. Misafirliğe anladım. gittiğin zaman bile Özellikle mesela rejim döneminde Oktay Demirci'nin böyle bir konuya böyle yaklaşacağını. Yok rejim diyetle falan alakası yok. alakası yok. Hakikaten yemek kokusu mesela ay ağır bir yemek kokusu var evde falan. Ben öyle olmuyorum ya. ya Hoşuma gidiyor bana yemek kokusu. Bazı benim... yağ kullanıyorlar falan filan ya. Sen otur şeylerden hiç rahatsız olmuyor musun? Farklı tüy yağı deyince hiç öylesi demek ki başıma gelmedi. Ya mesela diyeyim. şöyle bir şey söyleyeyim. Benim böyle e, tanıdığım diyelim şimdi çok şey de vermeyelim. Tamam. vermeden Böyle görseniz hanımefendi yani... Ne yağ kullanıyor mesela? O Mesela... Fındık yağ mı? Yok overdose kuyruk yağ kullanma konusunda şey var yani. He. Yani mesela o, o böyle hiç de görüntüyle de şey yapmazsın yani. yani böyle hani bağdaştırmayacağım. Kuyruk yağı ile. o hanımefendiye nasıl, hanımefendi nasıl böyle bu kadar düşkünü olabilir diye. Öyle yani olabilir. Bazısı haz eder, bazısı aşırı haz eder, bazısı da haz etmez yani mesela. yani ediyorum o yemek yaptığı zaman. Ben valla e, koku konusunda hassasımdır. E, başarılıyımdır da, seçiciyimdir. Yani dediğim gibi mesela kızartma tabağı yapıldı mesela. Hı -hı. O kızartma tabağında ne olduğunu ben apartmada girdiğim zaman anlarsın. Hissederim dairenin önünden geçerken netleştiririm. Yani ha daire mesela alt katlarda bir daire ise hissetmekle kalırım. <gülüyor> Ve yeterli olur o bana. Ee, ama o şey mesela e, yağ kokusu konusunda bir şeyim yok. Şu yağ kullanılmış, bu yağ kullanılmış, Hı -hı. tereyağıyla yapılmış falan gibi öyle bir şey yok. Ee, ama o benim bir tek rahatsız eden koku e, şey... E, lahana. Hı, la, lahana, lahana. E, Karnabaharı falan da seviyorsunuz. Karnabahar. Yani, Hı -hı. yani o, o yapıldıktan sonra... Kereviz mesela, falan pişerken de demek hiç gıkın çıkmıyor. Hiç hiç çıkmaz. Yapıldıktan Doğru sonra ya. hele zaten yiyorsam o da zaten yani o şey gibi soğan yenen adamın soğandan rahatsız olması Nasıl gibi bir öyle, şey. bir, öyle bir şey yok ama sonrasında mesela yemedikten yeme de geliyorsa o zaman böyle bir rahatsız olma durumu olabilir o yüzden böyle bir tabak bırakacaksın <gülüyor> evine gelecek olan varsa mesela bunu da size ettik diye Et Et mi, ettik mi lafına şaşırırken orada vereceksin Ağzına dolduracaksın gelen misafirin ben, ben böyle misafirperverimdir Pro Programında yemek programına dakikasında dönderdik. Disco ile başlayan program bir anda yemek programına döndü Burhan Kuzu'dan tweetler vardı Evet ee, Takip edebildin mi bilmiyorum Biraz dualar da vardı dua değil o mübahale değil. 100 kere söyledik Ne bileyim ama herkes yapınca yani mesela Ben şey diyebiliyorum biz yapınca Beddua başka türlü olduğunda Mübahale ha, diye Sen tabi duadan da bahsediyor olabilirsin evet. ama olmayabilir diye hatırlattım ha. sana. Şimdi Burhan Kuzu yeni yılın ilk dakikalarında Twitter'dan e, Başbakan Erdoğan'a sunulan raporla ilgili e, bilgiler paylaşmıştı. E, ondan sonra işte şey 17 Aralık'tan sonra şuna bir isim konamadı ya 17 Aralık'a. Hala 17 Aralık. isim konamadığı o için. O artık kaldı Oktay. Üstümden kaldı değil mi? Biz bir hafta 10 gün geçti. İnşallah kaç ben, hafta geçti yani. Ben bunu söyledim ya yani birinci haftada ama isim konulamadı yani bir el birliğiyle. Neyse. E, Başbakan Erdoğan'a sunulan istihbarat raporunda devlet içindeki paralel yapının planı detaylarıyla yer aldı. 42 ilde yapılacak cadı engellendi diye tweetler atmış. Devam ediyor. 2000 rütbeli emniyetçi, akademisyen, bürokrat, hakim, savcı, basın mensubu, iş adamı var. Bu e, cadı e, içinde paralel yapının içinde diye tweet atınca Burak Kuzu'ya e, ne içtiniz diye sormuşlar. Hı hı. Yılbaşı akşamında ne içtiniz diye. O da cevap vermiş. Siyah çay içti. Işte. Siyah çay İyi abi çok güzel. Herkes içtiğini o zaman sırayla yazsın. Burak Kuzu'dan böyle bir e, açıklama geldi. Siyah çay içtim açıklaması bence daha büyük bir açıklama. Ne dersin bilmiyorum. Çay deyince de Edirne'de e, de işte e, ne Sağlık Bakanı e, Edirne Belediye ha, Başkanı dedi. Onu. Onda da şey var. Çayınız varsa geleyim. Yok çay istemez diye böyle bir tepkili <gülüyor> tepkiyle <karşıladı şimdi>. Bilmiyorum. <gülüyor> balkondan insan, cevap vermişler balkondan bir değil mi? Balkondan tabii. Böyle insanlar bozuluyorlar mıdır? Yani insanlar dediğim bunu soran işte Bozuluyordur tabi bozulmaz bozul. mı ya 5 dakika Kasistemez sonra başka bir eve yani. gitmiş zaten Onu okudun mu devamında 5 dakika onu. sonra çay... ben, de, ben de öbür arkadaşa gideceğim diye böyle bir şeyler ee, Valla bence konusu... Bence beklensin diyorum ee, O çay, çayımız yok diyen kişi Ay Bir de çay mevzusu açılacak diye çok korkuyorum ya Çay üstünden de bir şey Sohbetleri olacak diye çok korkuyorum Çay sohbetleri Vallahi çay sohbetleri olacak diye çok korkuyorum o, yani. Olur bakalım. Bu arada yılbaşı ikramiyesinden bir tanesi de Ankara'ya çıktı. Bir evet. tanesi dediğim dört tane, dörde üleştik. Ee, üleştiğimiz parçalardan bir tanesi de Ankara'ya çıktı. Ankara, İstanbul, İzmir. Bir de bir yer daha. Bandırma. Bandırma doğru cevap. Oktay Bey'i tebrik ediyoruz. bu arada çok KPSS'de kesin sorarlar bu soruyu. Kesin. Kesin gelir. Numaralar bile sorulur diyorlar. Ha. Ukrayna'dan bir açıklama var. Bir de ona bakalım. Neyle ilgili ya? Ukrayna lideri e, Yanukovic. Ha. Biliyorsun Ukrayna e, biraz kaynıyor. Her zaman kaynıyor. Yanukovic mi dedin? Evet Yanukovic Cumhurbaşkanı. Ha. Yani. Tamam canım böyle hoş Yanukovic. Hoşuma gitti yani. Hoşuna mı gitti. gitti. Av Avrupa Birliği'nden uzaklaştı biliyorsun Ukrayna. Ee, Avrupa Birliği'ne girmeyeceğiz falan dedi. İşte insanlar hmm. e, sokaklara döküldü. Hala da tepkiler devam ediyor. Avrupa Birliği demişken dün bir tane Afrika'da bir adanın mı? Afrika'ya yakın bir yerin mi? Ha, ne olmuş? Böyle Avrupa Birliği'ne girdiğiyle ilgili bir haber, bir tweetler bir şeyler okudum ben de. O doğru mu diye... Hangisi bu? İtalya'nın göçmenleri kabul eden adası mı? O mu? Ne adası? Lampedusa mı? Mı? Değil görmedim ben. Ben de görmedim. Hani, tamam o zaman. Zaten İtalya'ya bağlı ama neyse ona, ona da bakarız. Ona bari. da Onu bilmiyorum bakalım. duymadım ama Ukrayna'dan e, AB e, yanlısı gösterilerini düzenlenmesine neden olan e, hükümet Avrupa Birliği'nden neden uzaklaştığının gerekçesini açıkladı. Yaklaşık 3 ay falan oluyor Bizler, galiba parası bu. parası alıyorlar diye mi? Ne, Açıklama. Ne, ne Biliyorsun diye. çeşitli teoriler vardı Rusya. Politikalarına Rusya istemediği için Rusya'ya yanaştı Ukrayna falan. Hiç alakası yokmuş. Hı hı. Hiç alakası yok. Öyle bir şeyler yapmaya, kompleler kurmaya gerek yok. Çok net biliyorsun Avrupa Şampiyonası 2012'de Ukrayna ile İngiliz takımları oynarken, İngiltere ile Ukrayna oynarken İngiliz futbolcu John Terry Ukrayna'nın golünü içeriden çevirmişti. Yani çizgiyi geçtikten sonra sonra geri çevirmişti çevirmişti evet. ve e, gol sayılmamıştı. gol sayılmamıştı. Evet. Ve Ukrayna e, şey yapamadı, katılamadı Avrupa Şampiyonasına. Sebebi buymuş. Cumhurbaşkanlığı seviyesinde açıklandı Yanukoviç biz demiş biz bu yüzden e, Avrupa Birliği'nden biraz soğuduk demiş. Işte virüs gibi de bir şey yok da bölgeye sirayet etti. Siyat bölge şey dedi. <gülüyor> bölge dedim Böyle yani nasıl diyeyim? işte... ...Türkiye'nin de içinde bulunduğu... ...Türkiye, Ukrayna falan filan böyle... ...bu tür böyle açıklamalar yapası geliyor... insanlar yani <gülüyor> tamam mı? Bir tür vi virüs şey üzerinde... ...deneniyor. Ben başka bir şeye gülüyorum. Fark ediyorum. Ukrayna yanlış anlamasın. Birleşik Amerikalı Senatör... ...Chris Murphy... ...başka bir senatörle gerçekleştirdiği görüşme sırasında... ...Ukrayna liderin... ...Yanikov için 70 dakika süren... ...bir konuşma yaptığını... ...ve Euro 2002 turnuvasına değindiğini söylemiş... Ee, senatör şeyim, şimdiye kadar tanık olduğum en uzun monologtu bu falan diye böyle kaşlarını da yukarı kaldırarak hakikaten mağdurum da mağdurum mağdurum da mağdurum demiş. Ve e, Yanukoviç'in turnuvada Ukrayna'nın İngiltere'ye yaptığı maçta golünün sayılmamasına en az 3-4 dakika sıfır bundan konuştu diyerek bir görüşmeden sonra yapılabilecek en acıklı açıklamayı yapmış gerçekten Aha, senatör. Ah ah ah vallahi. Ve AB ile ilgili hayaller Ukrayna'nın bu maçla beraber bitmiş. Ya maçın üstünde keşke onu zamanda söyleseydiniz onu hallederdik bir şekilde. Bir, bir iade, bir maç yapılır, bir şey yapılır. Bu kadar şey için de... çok demek ki her şey kişisel alıyor. Valla benim bildiğim UEFA ile Avrupa Birliği'nin pek bir alakası yok. UEFA Avrupa deme. Futbol Federasyonları birbiri değil maç yapmıştı? Ukrayna ile İngiltere. Pardon İngiltere nereye üye? Yani nereye üye? Kısmi olarak Avrupa ne, Birliği. Nasıl kısmi olarak? Yok işte para ortak paraya falan kullanmıyor. Değil, kullanmıyor. Ama çok, pek çok şey de var. anı Avrupa Birliği'nin en güçlü ülkelerinden bir tanesi değil mi? Değil. Avrupa Birliği'nin en güçlü ülkelerinden birisi değil i̇şte, mi? İşte değil. Çünkü tam anlamıyla içinde değil tamam. Avrupa Birliği'nin de. Peki Almanya ile maç yaptı mı Ukrayna? Ukrayna Almanya ile şüphesiz yapmıştır vay. Bir şey soracağım. Almanya Avrupa Birliği'nin en güçlü ülkelerinden biri değil mi? D üyesi doğru. Oldu. Ha. Şu anda sorun istediğin cevabı doğru soruyla ulaştı vay. Ha. İşte Oldu. Bu. Ya. Bak, ha oradan mı diyorsun? Sözün bitti yere geldik artık. Sözün bitti yere geldik. Geldik. O zaman siyah çaylarımıza devam edelim. Ay çaylarımızı içek. Bu arada New York'un yeni belediye başkanı da hayırlı olsun. Onu ha. re reklamlardan sonra bir irdeleyelim. Tanıyalım. Tamam. <gülüyor> Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar <gülüyor> 2014 senesi aynısını yapamadığımız bir yıl olacak gibi gözüküyor. Çünkü hepimiz ayrı ayrı kamet, köy köy sohbet diyerek farklı farklı noktalara gidiyoruz. Ve demonte sohbetler haline geliyor programımız. 9:25 olmuş saatimiz sevgili dinleyiciler. önceki saatlerden demek ki bir şeyler öğrendik saatin bizle alakası olmadı net bir şekilde ortaya çıktı. Ortaya çıktı evet. Bugün şöyle bir bakıyoruz da gündemimizde başka neler var diye yeni yılda Josh e, eğlence her şey çok güzel e, dur ben şurada çok. Yeni yılda çok güzel. Başkan'a bakacaktık New York Belediye başkanı. New York bakacağım. Belediye başkanına bakalım o zaman bir bakarak yorum. olalım, bakarak olalım kendisi uzun boylu. Uzun derken baya baya uzun boylu Baya anlaşıldığı üzere yani. bak, baktık sevgili baktık. dinleyiciler 1.98 boyu var Çünkü evet. biz öyle belediye başkanlığı görev değişikliğini falan biraz ben garip karşıladım yani, yani. Öyle bir şey var mı ya falan diye böyle izledim yani Pallah çok değişik üstelik de oyların yüzde alarak çok da fantastik bir e, hikayesi var e, zamanında e, Afrika'da bir, bir şekilde milislere katılıyor e, hangi hı hı. ülke olduğunu şey yapamıyorum ama bir gerilli, yani bir, bir bir dönem böyle bir savaşarak hı hı. E, geçiyor sonra New York dönüp New York belediyesinde işe başlıyor zaten e, tam tam New York New Yorker New Yorker değil, değil mi dedik, annesi değil mi? İtalyan babası Polonyalı mı babası annesi Polonyalı. İtalyan babası Polonyalı hanımı ee, Afro-Amerikan Afro-Amerikan Amer Vondoates'in ee, de lezbiyen olduğunu açıklamış birisi. Ondan sonra e, iki tane melek yavruları var. Dante ile oğlan. Oğlanın adı Dante de kızın adını hatırlayamadım. Adı affetsinler. Gerçekten çok e, böyle e, New York'a yakışacak bir belediye başkanı şeyi yarattı. Yani hakikaten böyle bir tam New Yorker dedikleri. Demokrat değil mi? Vallahi tanımlanmış öyle bir şeyini bilemiyorum Oktay ya. Tanımlanmış <gülüyor> vardır kırı... vardır. Yani böyle gençlik gençlik kollarından gelmediyorlar. Vallahi ee, bilemiyorum ya. Benim bildiğim e, uzun süredir ilk defa e, ...başkan olan, belediye başkanlığı görevini alan... ...en uzun boylu adam, New onu biliyorum. demokratlardan ilk başkan diye biliyorum. Evet, bayağı kaç da sene yüksek bir öyle aldılar yani. 18-19-20 senesi vardır gibi. Evet, yani Bloomberg dün metro evine döndü. Hı. Ki Bloomberg biliyorsun bütün metrodaki çeteleri, meteleri... ...turnikeleri, munikeleri hep Bloomberg yaptı. Üstelik de kendi cebindeki parayla, belediyenin parasına dokunmadan... İşte adamın durumu olunca... Dokunmuştur yine Fahir öyle sen şey yapmadan. E, öyle de yapmayayım canım yani. Dokunmuştur tabii tabii. Rivayet o ki diyeyim ya. Rivayet yani o ki yani öyle söylendiği için diyorum. Yoksa ben nereden bileyim o zaman New York tabii, Beledi tabii. Belediyesi açıklasın. Açıklasın durduk durduk. Dur, o da metro ile döndü eve ee, ondan sonra. Daha şimdiden bir yıldız yarattılar yani değil mi? Valla New York'lar yeni bir yıldız yarattılar ve üstelik de FBI CIA falan hakkında olumsuz raporları var. Bundan olmaz olmaz diye... Hakikaten bütün New Yorklular ee, evdeki %73 haline geldi yani. <gülüyor> Bundan sonra geri kalan %27 düşünsün benim hesaplarıma göre. Şu anda zor duruyoruz mu demişler? Yani zor duruyoruz falan dememişler ama demeyi de, demeyi de getirmişler yani. Biraz hava ısınsın valla çıkacağız biz de çıkacağız vallahi. çok soğuk hava Şöyle demişler. demiş galiba başkan pardon da demiş. Yani New York'taki demiş her 4 kişiden 3'ü bizden yalnız. Kim yani. abi o zaman diye böyle çay içerken onları zorluklar. Orada öyle sohbetler birbirine. olmuş canım olmuş. 4 kadar. kişi var, varken orada herkes espri patlattı. Herkes ama ne espriler ne espriler. Ne kadar güzel. İyi hayırlı uğurlu olsun ne diyelim ya. Evet yani bunu da bundan York'la. Bir ismini New York söyleseydik. İsmi, New York Belediye ismi, Başkanı'nın ismini yeni. İsmini söyleyelim ya ismini söylemez miyiz ya New Ya da New böyle mi? biraz otursun ondan sonra mı belli olmaz çünkü. Değişebilir şey de, olabilir falan de. diye. de değişik de bir isim var. Yani evet, İtalyan ve e, Polonya e, olunca anne baba milliyeti değişikte bir isim. Yani eski başkan Bloomberg bugün gazetelerde ama. Blouse mi? Blouse galiba. Öyle bir şey değil bir mi? Öyle bir şey ya. Bir öyle şey bir şey, şey Blouse mi ne? Böyle böyle. böyle. Ve bakarız ona zaten zamanımız var sevgili tamam, dinleyiciler. Görevde da, Görev süresi 5-6 sene görev süresi var. Tüm Ankara'da da gördük gibi. biz yılbaşında 31 Aralık gecesinde gökyüzüne baktığımız zaman İstanbul'da da. Fişenk sayıca mi? fazlaymış Hayır dilek feneri ha, Dilek fenerleri evet ya o dilek fenerleri biraz ucuz ucuz satılsa Herkes şey yapacak da ben onlardan korkuyorum 3 şey lira 5 lira 3 lira 5 lira Oktay nereden alıyor? Çılgın milyoncu'dan alıyorsan 3 lira 5 lira ne bileyim Bu yani. böyle böyle paket olarak mı satılıyor? Ben bu yapılıyor zannediyordum ya. Yok canım direkt dilek feneri alıyorsun. Böyle vırıt içine açın da işte diyorum ya karpit midir, şey midir, neyi yakı veriyorsun. Ondan sonra ver yansın, havalanıp çıkıyor yani. Güzel de bir görüntü oluyor Ankara'da vallahi Çok güzel. Hakikaten çok güzel. Sisin arasından usul usul e, sakin sakin uçan dilek fenerlerini gördük biz. Ya ee, biliyorsun bu dilek fenerleri en e, popüler şey de bu e, işte Göktürk Uygurdusu'nun optide Öyle mi? Uydu atılmasını şey? protesto ettik ya. Evet yani tamam ya iyi, iyi yani hatırlıyorum Ettik abi. deyince evet. yani Ottu'daki hadiselerden dolayı. Ettiler bir takım marjinal ettiler, gruplardı falan. Marjinal gruplar evet. ettiler. Ondan sonra buna şey olarak bir hangi şehirde olduğunu bilmiyorum de gençler bir araya gelip biz esas uzaya böyle gönderiyoruz diye onlar da başbakanımızı desteklemek maksadıyla şey dilek yapmışlar. Feneri dilek feneri mi gönderdin? işte. Onu ben kaçırmışım. İşte bayağı bir dilek fenerini gönderdiler. Aynı anda es zamanlı. Aynı anda es zamanlı olarak Valla İstanbul'da da öyle e, isimler düşünülerek e, gönderilmiş. Başta e, şu anda komadaki Berkin Elvan için e, gönderilmiş. E, biliyorsun gözüne fişek gelmişti, kafasına, kafasına. daha doğrusu e, şu anda hala komada. Onun dışında biz aslında gece şeyin sonunda yılın sonunda söylemedik ama bu vesileyle bir kere daha Abdullah, Ethem, Mehmet, Ali, İsmail, Medeni e, ve Ahmet. Diyelim bu isimleri de tekrar alalım. Evet, o isimler de çok çok alındı çünkü 31 Aralık gecesinde bizde programımızda yeni yılın ilk programında almış oldum bu isimleri. Diyelim ve o zaman senin hazırladığın hoş bir şarkı var istersen olur. Benim hazırladığım hoş şarkılara geçiyorsak hemen benim hazırladığım Sonra Ferhat Göçer'le devam edeceğiz. Ferhat Ama şarkısı değil. Oktay o zaman ben sana şöyle bir şey yapayım. Çok e, yıllar öncesine götürüyorum. Çok sevdiğin şarkılardan bir tanesi. No doubt, don't speak diyeceğim Heh, sana. Yeniden patlayan bir Be, şarkı. Valla, bütün radyolar bunu çalıyor. Ay, bütün radyolar çalıyorsa çalmayacağım. Valla öyle ben arka arkaya duydum radyolarda. Ya o zaman hadi. Yeni o NoDap'ı keşfettir radyoda. Ben radyoların e, Kent Music Non-Stop'ı keşfettiği güne kadar bekleyeceğim. Çünkü o e, benle şeydir yani ne derler ismiyle müsemma derler ya. Doğru. Yani o parça da aynen. O zaman ben bundan sonra bir şarkı daha çalacağım. Söz var. Söz. Tamam. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar çok önemli konu konuşuyorduk sevgili dinleyiciler. Araya kaynadı. Neydi Araya... öyle konuştuğumuz konu? Hayır ya biz reklamları ha, evet, bir evet. yandan bir kulağımız reklamlarda bir kulağımızda. Evet biz kendi aramızda çok önemli konu konuşuyorduk ama radyoda konuşulacak konu konuşulacak değil. Konuşulacak konu değil evet. Hiçbir yerde konuşulacak konu değil o, çok böyle. O yüzden hemen söyledik evet. size onun hemen... pişmanlığıyla. Özür dileriz siz bu güzel konuları paylaşamadığımız için bazen çok üzülüyoruz ama yapacak da başka bir şey yok. Hem yayın yasağı olan bir konu. Hem de başka şeylere yol açar dedikodu, dedikodusu ama var. Ama neler, neler neler neler Herkesin bildiği isimler hakkında dedikodu. Sevgili dinleyiciler hiç hoş değil. Ferhat Göçer önceki gece Kıbrıs'ta e, yılbaşı konseri verdi. E, şarkıcı Doktor Şarkıcı burada ünlü şarkıcı diyor ama Doktor Şarkıcı İstanbul'a e, dün sabah 9:40'ta kalkan uçakla dönmüş. Güzel. Ercan havaalanından kalkın uçakla gelmiş. Gelmiş. Buraya kadar bir problem yok. Uçakta aniden e, fenalaşan bir hastaya ilk müdahaleyi de e, Yine doktor, kim yapmış olabilir? Doktor, doktor sanatçımız. Doktor sanatçımız Ferhat Göçer e, yapmış. Ellerine sağlık. Kurtulmuş mu hastamız? En arka koltukta oturan yolcu için e, hemen oralarda bir o bölgede oturan başka bir yolcu. Doktor var mı? Doktor var mı? diye sorunca diyerek var burada diyerek kalkmış Ferhat. Şimdi ben aynısını yapamadım. Olsun, olsun olsun. Ben şu anda gözümde canlandırıyorum. Çok iyi gidiyorsun. Ondan sonra hemen böyle dönmüş. Önlerde oturuyor büyük ihtimalle Ferhat Göçer. Business'ta bu... mı? bizim Business... Business mı? Bizi... Perdi, perdenin önünde mi arkasında Biz mı? Business'te oturuyordur ama perde biliyorsun gelir yani. A açık oluyor doğru. Böyle hafif bir ses gelmiş doktor var mı diye. Ferhat Göçer hem kulağı iyidir Biliyorsun hem... Tabii tabii. Çok iyidir Ula, yani. çok iyidir yani. Hem de, Doktorluğu da iyidir. Sonra bir kalkmış da ben varım diyerek. Ondan sonra perde merdi açılmış zaten. Ondan sonra hemen gitmiş hastanın yanına. Hastanın rahatsızlığı ne? Hastanın rahatsızlığı böbrek. Böbrek. Böbrek ve şiddetli ağrı. Ne hem... olabilir ne olabilir doktor? doktor? Doktor ne olabilir? Doktor ne olabilir? Hemen ağrı kesicisini yapmış. Oracıkta. <gülüyor> Oracıkta. Mevli sürekli yanında ağrı kesici iğnelerle mi geziyor? Var herhalde bu kitli mi uçakta? Uçakta kit mi var? Oktay beni şaşırtan şeyler söyleme. Uçak... Sen Hünç Esenboğa'ya iner inmez sorduğu ilk soru. Uçakta kit mi var? Ankara'daki uçaklarda kit mi var? <gülüyor> Bilmiyorum ki var herhalde böyle bir ağrı kesicisi olan bilmem nesi olan. Bir Canım böyle hap bir vardı çanta. ağrı kesicisi olan var mı? Ben de bilmem ne marka şimdi söylemeyeyim. Bilmem de bilmem ne. Bilmem Hayır ne... Ya, ya, uçan, yok o uçan... olmaz o benim mideme dokunuyor. Cabin crew'ü bildiği yer. Cabin cruise, cross, cross check, Cross check. Yani check o mi? şeyden bahsetmiyorum. Uçakta herkesin birbirinden istemesinden bahsetmiyorum ya. Uçağın kendi şeyinde diyorsun. Uçağın Zil kendi mi çekmecesinde diyorsun. evet. Kit'e kit, kit bakın. Hangi kit efendim? Uçakta kit yok mu? Ne kit'i ya? Kit var ya kit de Sizin orada ağrı kesici var. Orada açık kalp ameliyatı bile yapabilirsin uçakta Oktay. Siz Öylesine o... artık uçaklarımız şey. Yani o noktaya geldi. Tabii canım çok ilerledi. Bir Daha... de silah varmış. O da kaptanın şeyinde. Kit'inde mi? Kit'inde kaptanın kit'inde silah da Ben bundan sonra varmış. bilemediğim her şeyi kit diyeceğim ya çok yani. güzel. Uçakta kit var mı? Kit nedir efendim? Hayır uçakta. İşte böyle şey var Olup olmadığını bilmediğiniz bir şeye niye isim veriyorsunuz? İsmini de bilmiyor olabilir misiniz acaba? Yok, kit, kit, kit bence. Kittiğince herkes nakit nakit deyip şeyler diyen insanlar var biliyor musun şu an? Onları zaten direkt uçaktan atıyorlar biliyorsun sen onu değil mi? Atamazsın, Sadece <gülüyor> Atamazsın. <gülüyor> bence. dikkat et. Ataman. İstesen de atama. Ona onu inen yer görevlerine teslim ediyorlar. Böyle yerde yesen görevliler. <gülüyor> böyle elleriyle. Görevlisi... El, avuçların içi falan pis pis. Yani herkes böyle şey apalıyorlarmış. Uçuş sektörünü çok havalı bulur ya. E yani herkes evet. havalı bulur yani ben de havalı bulurum açık söylemek gerekirse tamam. ama yer personeli deyince herkes bir şey oluyor ha siz yerde mi hmm, böyle bir şey ya arkadaş bu meret kalkıyorsa yere değiniyor yer, havada olduğu kadar yerdeki hizmet de değerlidir bizim için. Oktay yanlış mı söylüyorum? Yo yani, son derece yani, doğru yani, Bunu bir kez daha kafalardaki şey programlamaları ayarlamaları bir kez daha yapalım. Tekrar ediyorum, yerdeki hizmet de havadaki hizmet kadar değerlidir bizim için. Tabii yani öyle yer hizmeti deyince böyle emekleyen bir takım adamlar, insanlar, hmm, yer kadınlar gelmesin öyle değil ya. Hmm. Bayağı hizmeti yerde aldığımız. Minder yani, amir olduğuna inanıyorsun da yer görevlisi olduğuna niye inanmıyorsun? Görevli. Görevli. Uçak dünyası dışında, havacılık dünyası dışında diğer görevlileri niye yer görevlisi denmiyor? Çünkü <gülüyor> hani servis, onun... Servis elemanlarımız var ya, hmm. burada görevli misiniz? Hayır efendim ben yer görevlisiyim. Öyle de... Orada Bizim da değişikliği de... atıyorum. Mutfak personeli, salon personeli diye geçiyor. Ve geçiyorum. yer görevlisi. <gülüyor> <gülüyor> Onun dışında. Çünkü havada da olan var. Yani hava personeli. Bu konu, çok tartışmalı bu konu daha uzar. Uzun uzadıya uzar. Ünlülerin yılbaşı programları uzun uzun anlatılmış. Ee, Tarkan mesela Azerbaycan'da karşılamış. Ee, Kuba. Kuba kentinde karşılamış. Hayırlısı olsun. 1 milyon dolar aldığı söyleniyor. Kişi... Özellikle doların Tırmanışa geçtiği bu dönemde 1 milyon dolar almak bana manidar geldi. Nasıl bir o Daha doğrusu manidardan ya? ziyade çok zevkli bir şey olsa gerek diye geldi. 1 milyon lira mı 1 milyon dolar mı almış? O o, onu yazmıyor da 10.000 bin kişi izlemiş. Onu nasıl? Onu yazmış. Hı -hı. Ben ona, Hı -hı. ona, otelde ona da Otelde bin kişi nasıl? Nasıl olabiliyor otelde? Büyük bir otel oluyor. Belki de otoparkında yaptılar otelin. Bilemiyoruz. 2014'ün insanlık için bir uyanış yılı olmasını diliyorum demiş Tarkan. Din, dil, Şimdi, ırk ayrımı olmaksızın özde hepimizin aynı olduğunu hatırlamamızı diliyorum demiş. Özde falan lafı da biliyorsun Azerice'de de aynı anlama geliyor. Benim özüm falan gibi öyle şey var ya özde. Aa, ne güzel konuştun Fahir ya. ya. İki kelimeyle valla birdenkiyle olan hakimiyetini şey yaptın ya. Var bizim biraz anne tarafı öyledir. Çeker oraya. Çekme yapar. Senin şu Almanyalı yani Alman... ...geçmişini zaten zor şu anda... ...yavaş zor, yavaş temizliyoruz evet, fayi. Şimdi bir abi. de Azeri geçmişin olduğunu açarsan... kapat ...kapatmaya çalışıyoruz dediğim... ...yanlış anlamasınlar. Öyle bir şey olmadığı için... ...kapatmaya <gülüyor> çalışıyoruz. <gülüyor> Olsaydı niye kapatayım? Bilakis açardım. Valla yani. öyle birçok kişi... ...senin Almanya'dan geldiğini düşünüyor. Yani iyi, Hala. Düşünüyor? Yok öyle bir şey ya. Hadi canım olur mu ya? Var Alman. ben hatırlıyorum falan. Bir de niyeyse aradan zaman geçince eski... ...daha makbul oluyor yani. Yok diyorum ya. Yok öyle bir ya şey falan. Bazı şeyleri kapatıyoruz. Almanya'da biliyorsun... ...Islayevinde geçirdiğim günler... Evet sonrasında benim başıma ekşimesin diye biz o konuyu kapatmaya ben çalışmıştık. Ben zaten baktım ikna olmuyor karşımdaki şey diyorum zaten tamam Ama ya konuyu... tamam tamam kuşağında 45 bin Ma markla gelmişti Türkiye'ye diyorum. Ne mark? Doge mark diyorum ondan sonra. Böyle bir diyalog oluyor. Sonra rahatlıyoruz. Zaten karşımdaki. konu kapanıyor gidiyor kendiliğinden. Seda Sayan ne yapmış? O da Kıbrıs'ta sahne almış. Ulan ne Kıbrıs'mış arkadaş bu da herkes Kıbrıs'taymış. Bir biz Kıbrıs'ta değildik. Seda Sayan'a ilginç bir hediye gelmiş. Gecede doğum gününü de kutlayan ünlü sanatçı. E, hayranlarından biri çip paketi yapmış. Çip paketi derken çip çip pe, ya. Çip çip değil de çip çip. Kumarhane çipi. Ha kumarhane çipi. Çipleriyle hazırladığı kolyeyi hediye etmiş. Çip. Toplamda 20'deki çip. çiplerden güzel bir portre yapılsa böyle küçük küçük büyük dev bir portre. Çip portre. Onu şey yapamaz ki. Neyi yapamaz? Onu ya. harcayamaz ya. Nasıl harcayamaz? Kıyamaz ona. Öyle bir harcanır ki yok bay. Toplamda 800 Yükte dolarlık. Ve çip. 800 dolarlık hı hı. mı? Hı. Çip Ama ne olacak? Ee, hazırlanan ve beşi bir yerde yanımsatan kolye salondakileri güldürmüş. Ama Gül Allah kıskançlıktan ki. anladığım kadarıyla. <gülüyor> <gülüyor> Sinirden gülüyorum şu anda falan demiş bütün salon. <gülüyor> Ondan sonra bir bakalım Petek Cinçöz neredeymiş? Kıbrıs'ta mı? Değil Azerbaycan'da. Allah Allah ya Kıbrıs'ta olacağız ya Azerbaycan'da olacağız. Ondan sonra bakayım Hande Yener. Hah Hande Yener İstanbul'daymış. Hah çok güzel. Ondan sonra bizim dansözümüzün adı neydi Fahir? Bilmiyorum o 10 tane ayrı isim söyledi bana. Sula dedi. Açelya dedi bir önceki gelişinde. Şaka ya? Ondan sonra birinde de Ayşen mi Ayşin mi öyle bir şey dedi. Sen ne istiyorsan onu söylemi dedi en sonunda da. Valla galiba ismini ya kendi ismini beğenmiyor ya sahne adını da daha tam idrak olamıyor. O zaman bir karar verseydi ya. Niye öyle kendi ismini beğenmemesi <gülüyor> değil de bir beğendiği bir isim yok muymuş? <gülüyor> bilemiyorum valla. <gülüyor> o kadarını bilemiyorum. Yani olmadı. o Anvendin ismini bilseydik o da Gaga'da girdi yıl başına falan diye şey yapardık. <gülüyor> <gülüyor> İsmini bilmediğimiz belki de iyi oldu. Belki. De. Bilemiyorum, ne diyorsun? Belki de, belki de, belki de. <gülüyor> Ay, öyle, öyleyken böyle. <gülüyor> Böyleyken böyle dedik sevgili dinleyici dinleyiciler. Öleyken de öyle. Bu arada Mars'a gidecek olan ekipten bir açıklama geldi. Ne? Hayır. Hala... biliyorsun, e, Türkiye'den de ülkemizden de genç arkadaşlarımız var. E, o parantez içinde 18 Meltem. Ondan açıklama var. E, dedi ki 18 yaşında çocuğu Marsa, yani çocuk değil mi artık Genç tabii. İçkin, yetişkin. Yetişkin bir kadın. Aa, ee, ama yani biraz bilmiyorum. genç ama yani. Genç tabii ne olacak? Çünkü şey bir Mars de, heyecanı. Mars heyecanı da okta yani türlü türlü sorunlar çıkabilir. 18 yaşını hatırla, 18 yaşının buhranlarını hatırla. Yani o e, zaman çözeceğin e, şey. Şu ama, çözeceğin şey ama yani. insanlığın şeyine gidecek yani. E, i̇nsanlığın yükü de omuzlarında olacak o 18 yaş, biraz o omuzlar genç omuzlar yani. Genç omuzlar rahatsızlanır gibi geliyor bana Genç ve sıkı omuzlar diyorsun. yani. Çünkü o ne için... diyor Meltem Hanım Karşıma çıkan ilk Marslı ile evleneceğim demiş İşte bak <gülüyor> İşte bak görüyorsun Yapma Yapma yavrum evladım gençsin o ilişki yürümez Farklı kültürlerdesiniz Dinlemedi bunun babası da dinlememişti Yani tabi yani onun bileceği işte ya, Tamam canım ama bak kız evlilik niyetiyle gidiyor Yani bunlar hep tehlikeli şeyler Bilmiyoruz yani huyunu bilmeyiz Suyunu bilmeyiz Vallahi Yarın öyle. kızın babası başka şeyler tutturur Bir sıkıntı olur Yani e, uygarlıklar arası Bu tür sıkıntılar çok büyük şeylere gebe Yani bilmiyorum Oktay sen onaylıyorsan ben de onaylayacağım. Ben muhalefet şerhini koymama rağmen onaylayacağım eğer onaylıyorsan. Yok ya bizim bir şeyimiz yok. Bizim da verecek bir, kızımız yok mu diyorsun Bir o? kere daha düşün, Bir kere daha düşünsün diyoruz ya. Kızım ben sana evlenme demiyorum. Okulunu bitir ondan sonra ne şey Hayır yok ilk çıkanla evleneceğim diye bir şey söylemesi ya. birkaç tane. Bakar görür mesela o marslıydı değil. Tabii çünkü canım uyuşur, uyuşmaz. Hep bütün Marslılar da aynı değil ki. Beş parmağın beşi bir mi? İyisi var kötüsü var. Yani bir şey kol var. koltuğa iki karpuz var mı? Yani o yüzden e, şey olmaz yani hemen Marslarda da şey yapmasın Dünyadan gelenler buraya evlenmek için geliyor Tabii canım aşağı tükürsen sakal yukarı tükürsen Bıyık mı? Öyle bir şey de olmasın Aşık olmak için geliyor desin bak o ayrı Hı. Aşık olmak için Biliyorsun Ege İstanbul'da e, Havaalanında inmiş, i̇nmiş taksiye binmiş Hı. Biliyor musun onu konuştunuz Yok, mu? Taksiye binince bir işte şey demiş ATV stüdyolarına gideceğiz deyince <gülüyor> Evlenmeye mi geldin abi demiş Duhu. <gülüyor> mesela, mesela ne gördüğünüzü şimdi Ege'de yani öyle bir tip var bu. Yazık kalmıştır bu. ATV stüdyoları ve Ege'nin tipi demek ki birleşince taksicide şey yaptı. Çağrıştırdı. Şey belli. Böyle olsun istemiyorum ben Mars. <gülüyor> Mars dünya. Şimdi bu stüdyolara gidiyorum diye Ege bir zoraki güzel bir saçlarını, başlarını tarayıp... böyle. Tem, bir... bir yantini var ya He. lisede kullandı. Anladım. Hala bitmeyen hala paketi. Onu, onu böyle, kullanıyor. Onu kullanır. Böyle bir üstüne çekidizan verir ama Hani şey vardır. Alt motalardı. Zaten bunu çok da önemsemeyen bir adam görüntüsü vardır. Ha, demek ki bu ne için geliyor bu adam? Evlenmeye geliyor. Evlenmeye geliyor. Başka ne için geliyor olabilir? Diyerek yapıştırmış. Yani bilmiyorum yani o şeyde ne hissetti? Rahatsız oldu mu? Yok abi ne? Ne alakası var? Ben zaten evliyim abi falan diye uzun, uzun. çünkü yol da uzun. <gülüyor> Biliyorsun. Bir de çenesi düşüyor takside Ege'nin. Evet. O özelliğini biliyor musun sen? Biliyorum. Ya ben böyle çenesi düşen taksici bir adam görmedim ya. ya. Biz en son 31 Aralık gecesini bir sabaha bağladık. Beraber gittik ya. Hı hı. Hay gitmez olaydı. <gülüyor> Keşke seninle beraber gideydik. Hayır. Takside vir vir vir vir vir vir. 5 dakikalık yolda. Hakikaten ben böyle başım ağrıdı ya. Sus dedim çenen çekilsin dedim ya taksicinin yanında. <gülüyor> <gülüyor> beddua etmek zorunda kaldım ki. Hemen arkasına da ekledim. Bu beddua değil mübaheledir <gülüyor> efendim diye. Benim söylediğim bir gereksiz laf o vardı yani. Serif <gülüyor> sırf gereksiz konuştu. O zaman çok gerekli konuştuğumuz bir yıl olsun nokta bizde konuşmamızı burada nihayetlendirelim güzel şarkılarla. Bitirelim. Veda ediyoruz. Veda ediyoruz ya vedalar asla çıkamaz yeniden merhaba demek için bir hoşçakal gerekli de sevgi dinleyiciler yarın birlikte olunca edek o zaman dek kendinize ve çevrenize lütfen çok dikkat edin ve iyi davranmaya mümkün mertebe gayret gösterin. <gülüyor>